İyi öğleden sonralar sevgili Açık Radyo dinleyicileri ben Volkan Ağır. Bugün de Dünya Kupası günlüğü programımızda Açık Deniz'de sizlerle birlikteyiz. Okyanusun öte tarafından sizlere seslenmeme imkan verip programından süre ayıran Beysun Bey'e teşekkürlerimi sunuyorum. Kupa bitene dek de her cumartesi bu saatte sizlerle buluşmaya devam edeceğiz. Öncelikle 13 Haziran Cumartesi günü oynanan maçların sonuçlarıyla başlayalım. Günün açılış maçında A grubunda yer alan takımlar Meksika ve Kamerun karşı karşıya geldi. Meksika maça fırtına gibi başladı diyebiliriz. İlk yarıda oldukça baş. Baskın oynayan taraftı Meksika ve Orta Amerika ekibinin iki golü de sayılmadı Giovanni Dos Santos ile bulmuştu iki golü de. İki golü de Yanakem'in offside vermesi gerekçesiyle sayılmadı. Pozisyon tekrarlarında ise görüldü ki Meksika'nın iki golü de nizamiydi ancak Meksika buna rağmen hızını ve moralini bozmadı. Oyununa devam etti. İkinci yarıda 61. dakikada Oribe Peralta'nın attığı golde öne geçip maçı bu skorla tamamladı. Bu sonuçla birlikte Meksika grupta Brezilya'nın ardından ikinciliği elde etti. Brezilya'nın kuzeyinde ve Natal'da oynanan maça yağmur damgasını gönderdi. Vururken stadyuma terlikleriyle gelen izleyiciler ise yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı. Günün diğer maçları B grubu takımları arasındaydı. Gruptaki ilk maç ise 2010 Dünya Kupası finalinde karşılaşan İspanya ve Hollanda arasında oynandı. Kağıt üzerinde turnuvanın en çekici maçı olarak gözüken mücadele beklendiği gibi geçerken skor ise beklenmedikti. Hollanda güçlü rakibini ve katıldığı son 3 şampiyona da zafere ulaşan İspanya'yı bozguna uğratarak maçtan 5-1'lik inanılmaz bir skorla bir galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin 27. dakikasında hakem Nikola Rizzoli İspanyol'e yine penaltı noktasını gösterdi. Ve çaba da bu atışın ardından topu ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi. Ancak penaltı pozisyonu için şunu söyleyebiliriz. İlk göründüğünde de sonrasında tekrar tekrar izlediğimizde de İspanyol forvet Diego Costa'nın kendisini e, durdurmak için yerde kayan rakibinin ayağına basıp sonra kendini... Yere bıraktı. Apaçık ortadaydı. Bu pozisyon oldukça da tartışma yarattı e, futbol severler arasında. Günün bir başka maçına yine bir hakem etki etti yani sizin anlayacağınız. Ancak Hollanda bu golün pes etmeyerek 44. dakikada genç oyuncularından biri Delebyland'in soldan gelen müthiş uzun ara pasında topla penaltı noktasına yakın bir noktada buluşarak uçarak uçarak buluşan Robin Van Persie kalesinden birkaç adım önde önde olan İspanyol rakibi Iker Kasilyas'ı aşırtma bir kafa vuruşuyla altı direk takımına bir birlik beraberliği getirdi. 1988'de Marco Van Basten'in SSCB'ye attığı golden sonra benzerlerine nasıl ki Van Basten golü attı dememize neden olduysa Van Persie'nin golü de Benzerleri için Van Persie golü kalıbına dilimize dolayacağı benziyor. Ayrıca bu gol turnuvanın en güzel golü olarak şimdiden yerinde aldı de diyelim. Maçın ilk yarısı karşılıklı gollerle 1-1 tamamlandı bu iki golle. İkinci yarıda da Hollanda hız kesmedi ve turnuvanın en hızlı oyuncularından biri Aryan Robben kendisine Daly Blindin yine soldan uzun ve müthiş gönderdi arabasını kontrol edip iki İspanyol defans oyuncusunu ekarte ettikten sonra topu ağlarla buluşturdu ve takımını 2-1 öne geçirdi. Bu dakikadan sonra İspanya'nın toparlanması beklenirken hemen 12 dakika sonra 65. dakikada bir yan topta Deviric'in kafayla attığı 3. gol İspanya'yı hayli bozdu ve çaresiz kalan rakibine acımayan Hollanda'da 72'de yine fan Percy ve 80'de yine fan Arjen Robben'in golleriyle e, skoru 5-1'e getirdi. Maç bu skorla tamamlandığında herkes şok oldu. Ben de şok oldum açıkçası diyebilirim. E, şahsen İspanya'ya karşı artık fazla sempatik yaklaşamıyorum. Ve Hollanda beni her zaman heyecanlandırıyor. Tabii ki bu heyecanımın en büyük sebebi Cruyff'la birlikte gelen bir Hollanda sevgisi. Onu da ekleyeyim. Evet İspanya yenilmez değildi. Hollanda çok güçlü bir takımdı ve hafif alınmaması gerek bir takımdı. Her zaman böyledir. Hollanda İspanya'yı yenebilirdi ama 5 de beklenen bir skor değildi açıkçası. Bu maçın ardından şunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. İşte Dünya Kupası şimdi başladı. İspanya-Hollanda maçının ardından grubun diğer iki takımı Şili ve Avustralya karşı karşıya geldi. Şili ilk 15 dakikada kurduğu baskıyla karşısındaki tecrübesiz takım karşısında 2-0 öne geçti. Alexis Sanchez ve Jorge Valdivia'nın golleriyle öne geçen takım Hollanda-İspanya maçının devamının gelebileceğinin sinyalini vermişse de Avustralya baskısını kurdu ve sonraki dakikalarda ilk yarı bitmeden ülke takımının en golcü oyuncularından Tim Cahill'in golüyle farkı bire indirdi. Şili skor 2-0 olduktan sonra çekildiği savunmasında zorluklar yaşadı Avustralya karşısında ancak Avustralya bir türlü golle buluşamadı. Atamayanı atarlar. Grora işledi burada ve... Şili'li Jean-Bosejour uzatma dakikalarında maçın skorunu tayin ederek takımının sahadan 3 birlik skorla ayrılmasını sağladı. Bu sonuçla birlikte Hollanda 1. Şili 2. oldu grupta 3. Avustralya olurken İspanya ise dibe demir attı. Gelelim bugünkü karşılaşmalara. Bugün C ve D grubundaki tüm maçlar oynanacak. Dört tane maç var futbol severleri için. Saatini düşünürsek tam bir bayram değil ama maç sayısı olarak bayram gibi geçebilir. Bir bayır e, cumartesi gecesi. Açılışı saat 19'da C grubunda Kolombiya ve Yunanistan Bela Horizonte'de yapacaklar. Kolombiya'da Radamel Falcao'nun sakatlığı nedeniyle kadroda olmadığını tekrar hatırlatalım. Hemen ardından D grubunda yer alan Uruguay ve Costa Rica saat 22'de Fortaleza'da karşılaşacaklar. Yine turnum öncesi sakatlanan Luis Suarez kadroda ancak Oscar Tabarez sakatlığı bulunan Luis Suarez'i riske etmeyeceklerini açıkladı. Önlerinde daha İngiltere ve İtalya maçları var çünkü. D grubunun bir başka karşılaşması da günün maçın italiğinde aynı Hollanda-İspanya maçı gibi kağıt üzerinde çekici bakalım skor olarak da o maça benzeyecek miyim? İngiltere ve İtalya'nın karşılaşacağı maç gece 0-1'de ekranlarda olacak. Manaus'ta oynanacak bu mücadelenin. Gece 1'de oynanacak olması ve cumartesi gecesine denk gelmesi futbol severleri bir hayli mutlu etmiştir sanıyorum. Özellikle maçı Avrupa zaman diliminde yazacaklar için İngiltere ve İtalya arasında oynanacak. Bu mücadele iki takımın da turnuvadaki kaderini belirleyecek. Günün son maçında ise C grubunun diğer iki takımı Fildişi sahili Japonya ile Resife'de karşılaşacak. Türkiye saatiyle gece 4'te oynanacak bu maçı izleyecek futbol severleri şimdiden tebrik ederken o saatte görev alacak muhabir, spiker ve yorumculara da şimdiden kolaylıklar diliyorum. Malum Brezilya saatiyle gece 22'de oynanacak maç benim için çok büyük bir sıkıntı yaratmıyor. Dünya Kupası günlüğünü dinlediniz. Beysun Bey'e Açık Deniz programında bana yer ayırdığı için bir kez daha teşekkür ediyorum. Programların kayıtlarını volkanbrezilyada.com sitesinden takip edebilirsiniz. Volkaner hepinize futbol dolu günler diliyorum. Volkan Ör'le birlikte Brezilya'da Dünya Futbol Kupası maçlarına ve protestolarına dair haberler. Baya para, baya para.